Muhterem Kardeşlerim, Muazzez müminler, Şeytanın dost olduğu insanlar, tarih boyu Kur'an-ı Kerim'den, onun okunmasından, yaşanmasından rahatsız oldular. Vahim indiyolik dönemlere giderseniz, Mekke sokaklarında Mekke müşriklerinin şu ifadelerini duyarsınız. لَا تَسْمَعُوا رِحَادَ الْقُرْآنِ Dinlemeyin şu Kur'an-ı Kerim'i. وَالْغَلْفِيهِ <gülüyor> الْعَيْنَةُ الْتَغْرِبُونَ Gürültüler çıkarın, onu anlaşılmaz hale getirin. Getirin ki ancak bu şekilde cemiyet yapımızı koruyabilirsiniz. Onlar Kur'an-ı Kerim'in dinlenmesinden rahatsız oluyorlar. Çünkü Kur'an-ı Kerim okundukça babayla çocuğu Müslüman oluyor. Ve men en iyi kabulen mimmen Allah Allah'a çağırılan, amir salişten ve ölüm mahşerinde ben Müslümanım diye haykıranlar daha güzel sözü kim olabilir? Üstman bu evde de, düğünde de, çarşıda da, işyerinde de. Hz. Ebu Bekir soruyor, istikamet üzere bir Müslüman deyince ne alıyorsunuz? Diyorlar ki, لَمُلُّذِهُ مُقُبَعْدِ اِسْتِلَامِ الْاَكْرِ Müslüman olduktan sonra bir daha günah işlemeyen kişiydi. bir mümini şu halde tarif edin. La ilahe illallah dedikten sonra bir daha kültürüne anlayışına hasretle ve heyecanla dönüp bakmayan adam demek. Hazreti Ömer'e soruyorlar istikame ya da mustakin mümin kimdir? Lem yaluhu sağa bir sola gitmezler. Yani makam sahibi, mevki sahibi bir dostumun, arkadaşının yanına gidince de orada İsa'nın hakikatini söyler, minberde de, kürsüde de, ihramda da Üzerinde parcusu, parcusu ya da üzerinde bir sarca sokaklarda ulaşıyor. Arkadaşlar okuldan çıkmışlar. Bu ne ol. geleceğe dair endişe yani olmasın geçmişe dair de tereddütle hepsini silah gündeminden ver. Ve eş bil cenneti ki tutulduğunuz. İşte sana vaat edilen cennet Allah'ın cemaliyle sevsin. Onlar parti dediğiyle onlar Allah'ın makulun kamili diyorlar ki sonra sana nahnu awliyakum fi hayatid dunya ve fil ahira dünyada da dostsun ahirette de yollaşın melekler olsa biz senin dünya ve ahirette yanındayız velkum fiha ma teshhi enfusukum ve lekum fiha ma tad'un o gittiğiniz yer cennet olunca orada ne arzuluyorsanız Dünyada ulaşmak isteyip de elde edemediklerinizi Allah Azze ve Celle'nin huzurunda onlara kavuşacaksınız, nâir olacaksınız. Baktığımız zaman ashab kiram, onların buluşu ve Kur'an-ı Hakim bize bir istikametten bahseder. Peki istikameti Hz. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam tayin eder. Nasıl olması gerektiğini siz şimdi okullara mekaptere evlere Hazreti Muhammed aleyhisselatu vesselamı getirmez. Onu ayrıntılı bir şekilde anlatmazsanız sokaklara hizikameti hakim kılamazsınız. İlk okullar. ne Mekke'ye bakın, her taraf eşkıyalar kaplanmış. Zalimler mazlumların kanını emiyorlar. Hz. Ömer'in önceki hayatına bakın, sonraki hayatına bakın, onu o hale getiren istikameti Hz. Muhammed anlatmıştı. Peki, o müstakim sahabeye bakın. Ölümün muhakkak olduğu yerde risama haykırtılar. Camilerin kürsülerinde de bir Müslüman istikamet sahibi olduğunu söyleyen dağlara çıkan o işliyaya bunların zer düş olduğunu Allah'a تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلَٰيْكَ kuran Hakim buyuruyor ki siz mustakim olursanız inisiyatifi elinize alırsanız bunun önünde acılarla, sıkıntılarla da olsa unutmayın ki Allah'ın melekleri sürekli sizinle olacaklar dünyada onu hissedeceksiniz ahirette hissedeceksiniz o halde neden çekinir insanlar? Oğlum, nasıl muhakkak